الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صنوا على رسولنا محمد صنوا على قرة أعيننا محمد اللهم صل على رسولنا محمد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 كلما ذكره ذاكرون وكلما سهى عنه الغافلون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم عامنا بما أنت أهله ولا تعمنا بما نحن أهله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 في برك وبحرك من أمة محمد النجمين، اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار واجعلنا عندك لمن المصطفين الأخيار اللهم أخلصني بخالصة ذكر الدار واجعلني عندك لمن المصطفين الأخيار رب زدني علماً وألحقني بالصالحين رب زدنا علماً بالصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا اللهم رب إني لا أحس ثناء عليك فأنت كما اثنيت على نفسك ولا حول ولا قوه الا بك يا رب العالمين اذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وذكر بالقران من يخاف وعيد قائم بنعم تربك فحدث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yine bir cuma akşamı varlığımız, farkındalığımız üç başlığı altında bu kez aileyi ele alıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin yaratılışımızda oluşturduğu bir sistem, bir yapı varlığımız ve çoğalmamız, devamımız, kendi varlığımız ve sonraki nesillerimizin, oluştu ve devam ettiği bir süreç bu. Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle oluşan ve Allah azze ve celle'nin böyle başlattığı. Çünkü Cenab-ı Hak önce Adem Aleyhisselam'ı yaratmasını topraktan. Allahu khalaqakum min turab. Bizim yaratılışımız önce topraktan, sonra nutfatin. Sonra nutfe üzerinde Cenab-ı Hak ce'alahu fî Onu sağlam bir ortama, sağlam bir istikrarlı ortama yerleştirdi. Ve bu biçimiyle ondan sonra döngü hep devam etti. Allah Azze ve Celle'nin ilk baştan Hazreti Adem ve ondan yarattığı eşi Halakakum min nefsin وَحِدًا Sizi önce tek bir... Candan tek bir kişiden hoca alâ minha ve ondan da eşini var eden Adem Aleyhisselam ve Adem Aleyhisselam'ın varlığından Cenab-ı Hak eşini var etti. Ve betha ve bu ikisinden ricâlen kesîran ve Çok erkekler ve kadınlar yaydı Allah'ın seveccelle. <gülüyor> Dolayısıyla yaratılış başlangıcı ve gelişen sistemi Cenab-ı Hakk'ın bize anlattığı şekliyle Hazreti Adem Aleyhisselam ve onun eşi üzerinden. Dolayısıyla وَاَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ اَذَّكَرَ وَالْاُنْفَى Erkeği ve dişiyi Cenab-ı Hakk'ın yaratması. İlk erkek olarak Hz. Adem Aleyhisselam'ı ve ilk dişi olarak da eşini Hz. Havva'yı bu sistemin başlangıcı olarak Cenab-ı Hak oluşturdu. Bu ikisi olunca zaten matematiksel olarak devamı gelebiliyor. Çünkü her ikisinin çocukları, çocuklarının çocukları, çocuklarının çocukları وَبَثَّ minhuma Bu ikisinden ricalen kethîran ve nisâ Çok erkekler ve kadınlar Allah Azze ve Celle yaydı ve çoğalttı. Bu bizim yaratılışımıza yani insan evladının özgün yaratılışına, Cenab-ı Hakk'ın emriyle Cenab-ı Hakk'ın var etmesiyle tıpkı kainatı yoktan ansızın var etmesi gibi birden bire var etmesi gibi hatta birden bire kelimesi bile zaman aralığı açısından geniş kalır. Dolayısıyla onun emriyle nasıl olağanüstü kainat ansızın meydana ortaya çıkmış kun emriyle başlamış ise Canlılık da Cenab-ı Hakk'ın emriyle her canlı varlığın en güzel şekilde yaratmasıyla onun ilim ve iradesini yansıtır bir şekilde var olmuştur. Cenab-ı Hak bunu böylece araştırmaya, incelemeye ve buna böylece tanık olmaya bizleri davet ediyor. İnsan popülasyonuna ve onun özelinde çoğaldığı yuvalandığı, yavruladığı süreçte aile dediğimiz insani bir kavramla karşı karşıya geliyoruz. Bu hayvanlar neslinde olan, onların bildiği, tanıdığı, insana özgü şekliyle ve belli bir ahlaki çerçeve üzere sadece Allah Azze ve Celle'nin insana öğrettiği ve ondan beklediği belli kısıt ve sınırlamalar üzere yürüyor. Bu insanın bir o kadar yaratılışındaki Cenab-ı Hakk'ın وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَن۪ي آدَمًا veya كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمًا Allah Azze ve Celle'nin Adem ve çocuklarına verdiği değerle de ilişkilidir. Onun onuruyla da, onun saygınlığıyla da ilişkilidir. Bir o kadar hayal duygusunun ve ar duygusunun da eşlik ettiği bir süreçte insanın bütün toplumlarda bilindiği ifadesiyle söylersek özel hayatına tekabül eder. Dolayısıyla bu insani bir boyutta yaşanır. Allah Azze ve Celle bunu da insana hem kendi duasında, İşledi, nakşetti, var etti, ar duygusu gibi, hayat duygusu gibi. Hem de bunu nasıl koruyabileceğine dair süreçleri vahiy üzerinden kendisine öğretti. Dolayısıyla aile oluşumu, aile olmak ve bunu yürütmek, devam ettirmek, ailede tarafların saygınlıklarını ve anne baba rolleri içerisinde ki bu çocuklara intikal eden, boyutu var. Onlar anne ve baba bilecekler bilahire ebeveynlerini. Onların saygınlıklarının muhafaza edilmesi neslin de aynı sistem içerisinde aynı onuru paylaştığını. Dolayısıyla kimse özel hayatı dolayısıyla, özel yaşamı dolayısıyla bunun mahremiyeti ihlal edilerek aşağılanamaz, küçük düşürülemez. Bu Cenab-ı Hakk'ın Adem'in çocuklarına nasip ettiği bir onur dolayısıyla bunun yolunu da öğretti. Hangi yol ile bu yaşanıyor dersek işte o deminki kavramla yeniden karşı karşıya geliyoruz. Aile dediğimiz kavram ve bu içtimai hayatın, toplumsal hayatın en önemli yapı taşı çünkü çoğula geçtiğimiz yerde tekten çoğul olduğumuz yerde ilk karşımızda aileyi buluyoruz, yanımızda kardeşi, abiyi, ablayı, anneyi, babayı ve biz bu haliyle bir çoğul yani üç, beş, yedi, sekiz oluyoruz. Dolayısıyla bu en küçük yapı taş arasındaki ilgi ve alaka daha sonra bunların da oluşturduğu topluma yansıyor. Şu halde Allah Azze ve Celle'nin... Sosyolojik olarak peygamberler üzerinden aile kavramını ve mahremiyetini ve nasıl oluşup nasıl devam etmesi gerektiğine dair öğrettiği ilkeler ve ahlaki bütünlük aslında bizim toplumumuzun da sağlamlığını, muhkemliğini, korunaklığını gösteren ve buna yol açan ve bunu oluşturan en temel teminat. Şimdi bu madem ki çoğuldan bahsediyoruz, yani iki kişi bir araya gelerek ilk başta aile oluşturuyorlar, yatayda bunların arasında belli bir ilişki kuruluyor. Bu ilişkinin doğal biçimi var, bir de ilkesel ve ahlaki biçimi var. Doğal biçimi tarafların duygusal olarak birbirlerine karşı duyduğu ilgi, alaka. Bu Cenab-ı Hakk'ın var ettiği bir şey. O yüzden Allah Azze ve Celle bunu kendi ayeti olarak gösterdi. Yani bu aradaki çekim gücü var eden kudretin ilim ve iradesini yansıtıyor. Sistemi nasıl kurgulamış bir araya gelmelerine yol açıyor ve bir araya gelmelerinden oluşan bu yapıdan çoğalmalarını sağlamış. Sistemin okunduğu biçimiyle Allah Azze ve Celle'nin tarafları buluşturmaktan tutunuz da, bunun devamında neslin devam etmesi, çocukların terbiye edilmesi, ailenin korunması ve toplumun hayatta kalmasına kadar uzayan bir güç. Hepsi o duygusal başlangıçtan başlıyor. Cenab-ı Hak dedi ki وَمِنْ اٰيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Size kendi canlarınızdan eşler yaratan, Allah Azze ve Celle, bunu Allah Azze ve Celle yarattı. Dolayısıyla eşlerimizi Allah Azze ve Celle yarattı. İnsana böyle bir eşli ortamı, kendisini eş var ederek Cenab-ı Hak yarattı. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًۜ Ve aranızda meveddet oluşturdu. Bu meveddet dediğimiz arzu, Meveddet dediğimiz sevgi, meveddet dediğimiz tarafların birbirlerine gösterdiği ilgi ve alakayı ve yanı sıra sadece meveddeti, sadece ilgiyi, sadece arzuyu değil ve rahma, Cenab-ı Hak bir de rahmeti var etti. Dolayısıyla sadece birbirine çekim duyan değil, yanı sıra karşılıklı birbirini esirgeyen, birbirini kollayan bir duygusal, altyapı, duygusal zemin var taraflar arasında. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Eğer tefekkür edecek olursanız, burada ayetler var diyor cenab Dolayısıyla ayetler bizi köşe başı hayatın her durağında bekliyor. Yani aile kuracağız, karşı taraf ile tanışacağız. Cenab-ı Hak yine mümin yüreklerde beklediği okuma biçimi Allah Azze ve Celle'nin tanzim ettiği hayata nakşettiği, iz iz adım adım nakşettiği ilim ve iradesini okumasına yönelik. Çünkü hayat yolculuğu içinde ne kadar farklı mecralarda farklı meşguliyetler barındırsa da okumak gibi, evlenmek gibi, iş sahibi olmak gibi emekli olmak gibi pek çok hayatın içerisinde değişik meşgaleler var insanları oyalayan ama esas itibariyle Cenab-ı Hakk'ın sunduğu bu yolculuk başından sonuna kadar hep Yüce Yaratan'ın ayetleriyle dolu. Dolayısıyla esas anlamı itibariyle Yüce Yaratıcı'nın ayetlerini kullara yansıtmak ve böylece Cenab-ı Hakk'ın gücünü, kudretini göstermekse ki öyle Cenab-ı Hak tam bu aralıkta aynı şeyi söylüyor, eşimizi bize tanıtmışken diyor ki اِنَّ ف۪ي ذَٰنِكَ Burada da yine ayetler var ama kimler için لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Arada bir modül var bu ayetleri çözmek için, onu devreye koyanlar çözebilecekler ayetleri yoksa Meselenin içerisinde meselenin hizmet ettiği esas sonucu göremeyecekler. Nedir o? Tefekkür etmek. Şu halde karşı cinsle aile kurmak üzere tanışmayı da Allah Azze ve Celle kullarına... Böyle takdim etmiş, böyle okumalarını bekliyor. Bir hanımefendiyle buluşur ya bir beyefendiyle buluşur. Sonra bir diğeriyle görüşür, konuşur. Adaylar ama sürecin okunma biçiminde kulun kendi yüreğinde Allah Azze ve Celle'nin tam da bu basamakta karşısına çıkardığı ki bu belli bir yaş başlıyor karşısına çıkardığı nikah ve aile dediğimiz mefhumla tanışması ve bunu Cenab-ı Hakk'ın kurgusu olarak hayatın içerisinde kabullenmesi. Eğer ki bunu Cenab-ı Hakk'ın dizayn ettiği, Cenab-ı Hakk'ın oluşturduğu, daha doğrusu yarattığı bir hayat sistemi olarak görmezse o zaman kabullenmekte de zorlanır. O zaman bunu problem olarak yani çünkü değişim yaşayacak, kendi ailesinden ayrılacak yeni bir aile olacak, erkekse de kadın olsa da aynı şekilde yepyeni bir aileye dönüşecek ve buna dair zorluklar yaşayacak süreçte karşı taraflı olan etkileşiminde düşe kalka öğrenmeler yaşayacak. Bunların hepsini yaratıcının hayata giydirdiği bir süreç ve yolculuk olarak görüp doğru okumaya yanaşırsa o zaman hayat Allah Azze ve Celle'nin ilminin ve iradesinin yansıdığı her bir sahnesinde ayrı bir güzellikte okunduğu bir şekilde görünecektir ona. Dolayısıyla da ne yapalım? Allah Azze ve Celle bunu böyle takdir etmiş, şimdi de evlilik zamanı diyecek. Yüce Yaratıcı'nın bir takdiri olarak bilecek bunu çünkü Cenab-ı Hak bunu biz yaptık buyuruyor. وَمِنْ اٰيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Size eşler var eden, onlarda sükunet bulasınız diye ve aranıza sevgiyi, aranıza meveddeti, arzuyu ve merham, rahmeti koyan Allah Azze ve Celle. Bunları kendinde buldukça, bunları karşı ilgiyi gördükçe, ve sevgiyi, rahmeti yaşadıkça Cenab-ı Hakk'ın lütfu ve Allah Azze ve Celle'nin hayatı yarattığı şekli olarak değerlendirmek kulu Cenab-ı Hakk'ın ayetleriyle buluşturur. Ancak bunu böyle görmeyen bir kimse diğer mecralarda olduğu gibi denklemin dışında tutarsa Cenab-ı Hakk'ı, o zaman bu akış sistemini belki anlamsız bulabilir, belki değersiz bulabilir, belki niye böyle olmuş diye saçma bulabilir. Hiçbir zorluğunu, sıkıntısını bu yolculuğun kendisini cebrettiği bir, belki bunu tümüyle reddedebilir. Böyle bir ilişkiyi, böyle bir yaklaşımı baştan tümüyle reddedip kabul etmeyebilir. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin varlığımızı yarattığı gibi... Yemeyi içmeyi ağızla, koklamayı burunla, görmeyi gözle, el ve ayak bunları nasıl takdirince yaratmışsa çoğalmamızı ve neslimizi de bu şekliyle yaratan, sistemi baştan var eden kudretin kendisi. Dolayısıyla sistemdeki her basamak, sistemdeki her aşama Allah azze ve celle'nin var ettiği biçimde okunduğu zaman kul tarafından doğru anlaşılır. Ve kolay içselleştirilir. Süreçte bu bahsettiğimiz ilişkide karşılıklı roller, karşılıklı ödevler, karşılıklı sorumluluklar söz konusu. Konuyu buraya kadar getirdiğimiz boyutuyla şu sonucu söyleyebiliriz ki, bir kimsenin bunu ekstra ihtiyari seçime bağlı, yapsak da olur, yapmasak da olur sanması, sistemin kurgusal boyutuyla yaratılıştan gelen uyumlu değildir. Kişi bunu ihtiyari seçime dayalı değil de bunu doğal yani tabii olması gereken bir biçimde telakki etmeli. Eğer istemli bir, istemli bir şekilde karşı durmamalıdır ama istemsiz bir mani varsa yani hiç kimse elde olmayan, elinde olmayan bir şeyden ötürü yani eş bulamıyorsa evlenmek üzere söz konusu. Mesela yahut ayette Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği gibi وَمَنْ لَمْ يَسْطَطَيَٰ مِنْكُمْ طَوْلًا <يَنْكِحَى> Nikahlanacak mesela ekonomik imkan bulamıyorsa bunlar ayrı ama imkanı olduğu halde Böyle bir şeyi özelliklere füze etmek ve aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ı hayatın sahibi ve yaratıcısı olarak bilmek ile uyumlu değildir. Madem ki Cenab-ı hayatın sahibi ve yaratıcısıdır, hayatı böyle yaratmayı takdir etmiştir. Dolayısıyla da onun takdir ettiği biçimde biz kullar da yaşamayı sahipleniriz ve biliriz ki komşudan tutun, Dünkü kardeş, dünkü anne baba, dünkü abi abla nasıl hayatımızın içerisinde bir sınav idiyse ve her birinin kendi içinde rolleri farklı farklıydıysa ve biz bu rollerle yer yer çatışık, yer yer barışık düşe kalka yol aldıysak ve hayatın önümüzde kalan mecrasında da aynı şekilde bu kez farklı adlarla eş, çocuk, küçük çocuk, büyük çocuk, komşu, ve benzeri ama yine etrafımızda birileriyle bu sınav yolculuğumuz devam edecek. Şu halde etrafımızdakilerin hepsi Cenab-ı Hakk'ın daha yaratma planında sınav esaslığı yaratması dolayısıyla hep böyle olacaktır. Cenab-ı Hak ihbitu minha cemi'an yeryüzüne inin dediğinden beri ba'dukum kumli ba'dina duv. Aramızda bu potansiyel rekabeti ve düşmanlığı ve çekişmeyi hep hissede durduk. Bunu ancak Allah Azze ve Celle'nin hatırına etrafındaki insanlarla muamelesinde Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına dikkat eden ve yanlışları da onun hatırına tahammül eden kimseler en az hasarla götürebilmekteler. Ama eğer... Yüce Yaratıcı'nın hayatı var ettiği biçimiyle barışık olmaz isek buna karşı isyankar olur ve hayatta etrafımızdakilerle kavgaya tutuşursak, başta komşumuzdan, kardeşimizden, ebeveynimize kadar hatta nine ve dedelerine varıncaya kadar insanlar huysuz, uyumsuz, kavgacı ve kimseyle ünsiyet edemeyen bahtsız tiplere dönüşebilirler. Dolayısıyla hayatın sahibini tanımayanların hayatın kullarıyla doğru ilişkiler kurabilmesi mümkün olmayacaktır. Ancak al gülüm, ver gülüm belli çıkar ilişkileri kurulabilir karşılıklı denge üzerine. Bu, dengenin, bu denge bozulduğu anda da karşı taraftakini aşağılamaya, küçümsemeye hayatından onu uzaklaştırıp Ondan kurtulmaya bakacak vahşi tipler oluşur ki günümüzdeki dünyanın kalabalığını bu insanlar oluşturuyor. Dolayısıyla etrafındaki insanlarla belli bir ilişki tutturmaları söz konusu değil. Etrafındaki insanlarla Cenab-ı Hakk'ın fıtrattan gelen ilk önce ailede tanıdığımız anne, baba, kardeş, abi, abla sonra büyüyünce bir üst katmanda ailenin ebeveyni olarak... Çocuklar, kardeşler ve etrafımızdaki iş arkadaşları, komşular bunlardaki bütün ilişkilerimizde kendimiz gibi onları da Allah'ın eşit saygın kulları bilip fakir de olsalar, zengin de olsalar, erkek de olsalar, kadın da olsalar, büyük de olsalar, küçük de olsalar roller etrafımızdaki hiçbir iki insanın rolü aynı olmayacaktır. Biz bunu kardeşlerimizden bildik, ya abladır, ya abidir, ya küçüktür, ya büyüktür, ya rakiptir, daha zekidir, daha çabuk anlamakta anne babanın gözüne girmiştir, ya daha uzun boyludur, daha maharetlidir ama herkesin farklı hayattaki durumu hep bizim açımızdan ya kıskançlığa, ya diye ya rekabete, ya adavete Allah göstermesin, yol açma potansiyelini de aynı anda barındırır. O yüzden Cenab-ı Hak bir temel kaide olarak وَجَعَنَّ بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ fitne Sizi birbirinize karşı fitne var ettik. اِنَّ مِنَ زُوَاجِكُمْ مَا اَوْلَادِكُمْ عَدُوًا Eşlerinizden de, çocuklarınızdan da düşmanlarınız var diyen Allah Azze ve Celle. Bu bizim hep birlikte yeryüzüne indiğimiz andan itibaren farklı rollerle aramızdaki bu her an ortaya çıkması muhtemel, her an adavete dönüşmesi muhtemel bir potansiyelle. ile. Yaşıyoruz Çok iyi kardeş ama amansız iki düşmana ansızın dönüşebilirler. Neden? Çünkü hayatın sisteminde sınav esası söz konusu. Kalıcı rahat etsinler, yesinler, içsinler, keyiflerine baksınlar diye yaratılmış bir ortam değil, sınansınlar diye yaratılmış bir ortamda olduğumuz için. Bu sınavın dün 20'li yaşlara kadar ailede kardeşler arasında yürüyen, Boyutu bir denemeydi. Bir ön alıştırmaydı. Sonrasında aileyle başlayan yeni bir ilişki düzleminde çocuklarla devam eden komşularla, iş arkadaşlarıyla vesaire ama hep etrafımızda birileri oldu. Dolayısıyla burada roller dediğimiz meseleye dikkat kesilmeliyiz ki bunu Allah azze ve celle hayatta herkese ayrı bir rol vermek suretiyle Oluşturdu. Herkesin baktığımız zaman başta erkekliği, kadınlığı farklı, sonra boyu farklı, sesi farklı, konuşma biçimi farklı, zekası farklı, meharetleri farklı, fakirliği, zenginliği yani zamanla değişken olanlar da var. Ve herkesin bir dünya meziyeti var. CV yazmaya başladığı zaman hiçbir iki insanın CV'si aynı değil. Bambaşka özelliklerle Cenab-ı Hak donatmış her birimizi. Dolayısıyla bu özelliklerle birbirimiz... Z temas ediyoruz. Birbirimizle bir araya geldiğimiz zaman her birimiz başta fıtrattan gelen erkeklik, kadınlık, zeka vesaire gibi özelliklerimiz ve bizim bunlara kata bildiklerimiz ki o kata bildiklerimiz de Cenab-ı Hakk'ın bize ettikleriyle ilişkili. O anlamda her birimizin farklı potansiyelleri var, farklı meziyetleri var. Bu da demin bahsettiğimiz Yaratılışın kurgusu itibariyle sahibine dönen, ona ait olan bir şey. Bunu da böylece kabullenmez isek yine etrafımızdakilerle ilişkiyi götüremeyiz. Erkekse kadınla onu düşman beller, onunla mücadeleyi hayatımızda esas alırız. Kadınsa erkekle onu düşman beller, onunla ona kavgaya tutuşur, fakirse zenginden zenginse fak fakiri aşağılar, beyazsa esmeri karayı, karaysa diğerini aramızdaki farkları Yaradan Allah Azze ve Celle'nin hayata yerleştirdiği ve birbirimizi birbirimiz üzerinden sınamak istediği bir farklar dizini olarak görmediğimiz zaman kabullenemeyiz ve bunu artık üstünlük ve alçaklık Yükseklik ve düşüklük gibi şeylere yormaya başladığımızda yeryüzü bir cehenneme döner. Karalar beyazları yakalayınca linç etmeye kalkarlar, beyazlar karaları yakalayınca linç etmeye kalkarlar. Zenginler fakirleri, fakirler zenginleri ve bu dünyada hayat cehenneme döner. Dolayısıyla var eden kudretin bizlere sağladığı, Farklılıklarımızı ki yaratılıştan gelen ve sonradan Cenab-ı Hakk'ın sağladığı aynı okuldan mezun, ikisi, iki genç aynı zekada her şeyleri neredeyse aynı yoldan geçmiş ama Allah Azze ve Celle birine çok zenginlik vermiş. Öteki e, çok fazla para kazanamamış, biri başka imkânlara kavuşmuş, diğeri farklı imkânlarda kalmış. Hayatta hangi imkânlar üzerinden sınanacağımız ve farklı farklı kavuştuğumuz Ortamlar ve bu ortamlara bağlı olarak sonuçlar yaradanın bizi adım adım hayat yolculuğunda sınadığı hepimize ait ve özgü bir yolculuk. Bunu böyle bilip başta erkekliği ve kadınlığı da aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın bir eseri hayattaki bir yaratma biçimi olarak görüp karşılıklı rolleri benimsemek ve kabullenmek ailede temeldir. Eğer ki bu temeli taraflar rollerine Cenab-ı Hakk'ın emaneti olarak sahip çıkmaz ve kabullenmez ise, karşı taraf ile rekabet edecek Allah'ın ona lütfettiklerini temenni ede durarak ömrünü geçirmeye kalkar ise, yine etrafıyla barışık olmayan kavgacı tipler zuhur edecektir. Cenab-ı Hak bu bahsettiğimiz hususu hayattaki bütün, Şekil ve biçimleriyle yani çocuğunuz eve geldi işte arkadaşından bahsediyor onun boyu uzun onu voleybola seçtiler ama beni seçmediler diye ağlıyor. Vereceğimiz cevap aynı veya sesi güzel onu aldı binler neye seçtiler veya resmi güzel veya şusu binlerce farkımız var. Bunu Allah Azze ve Celle'nin yarattığı her birimize farklı farklı meziyetlerle hayat yolculuğunda bizi sınadığı ve sonra da bunların hepsini geri aldığı, ne zenginliğin, fakirliğin, ne erkekliğin, kadının, canın bile soluk almamızın bile tükendiği bir sınırlı aralıkta yaşadığımız gerçeğini göz ardı eder isek hayat olağanüstü kavgaya müsait her adımda birileriyle kavgaya tutuşacağımız, farklılıklarımızın bizi rahatsız ve gıcık ettiği renklerimizin bile, tiplerimizin bile bizi rahatsız ettiği bir ortama dönüşecektir. O yüzden Cenab-ı Hakk اِهْبِتُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدِنَا دُوا Yeryüzüne inişimizden bahsederken ederken birbirinize düşmanlar olarak. Dolayısıyla potansiyel olarak var olan bu düşmanlığı aklederek Cenab-ı Hakk'ın yarattığı, Zav açıdan bakarak aşmamız gerek ve kısa boyluysak bununla barışık, uzun boyluysak bununla barışık, şişmansak Bununla barışık, zayıfsak bununla barışık, zengin bir aileden hayata gelmişsek bununla barışık, fakir bir aileden hayata gelmişsek bununla barışık, hepsini Allah'ın kudreti ver bilen ve Allah'ın bize verdiği, sunduğu imkanlar üzerinden sınanacağımızı bilen, ne kadar imkan elinize geçerse size ne kadar imkan verirsek o kadarıyla sınayacağız. Dolayısıyla verilen imkanları en iyi şekilde yapanlar en güzel sonuçları elde edeceklerdir. Allah Azze ve Celle Allah'ın birbirinize farklı farklı verdiği şeyleri temenni edip durmayın. Keşke ben erkek olsaydım, keşke ben kadın olsaydım, keşke şöyle olsaydım, keşke bu zamanda da olsaydım yahut şu kadar zamanda da olsaydım, keşke filanca coğrafyada doğsaydım. olsaydım. Keşke sesim böyle olsaydı, boyum böyle olsaydı. Allah bana az vermiş demeye getiren, Cenab-ı Hakk'ı suçlu çıkarmaya çalışan yaklaşımların tamamı yanlıştır. Allah Azze ve Celle bana ne kadar, ne nasip ettiyse bu kadarıyla sınayacak ve ben yapmam gerekeni yaptığım zaman tam puan alacağım. Akıbet, sonuç ötede yaşanacak bilinciyle geçici bir... Hayatta olduğu düşüncesi insanları birbirine karşı tahammüllü, haddini hududunu bilen ve hayatta hem kendisiyle hem de çevresiyle barışık, mutmain kimselere dönüştürür. Yoksa hiçbir aile dikiş tutmaz, hiçbir kardeş barışık kalmaz, hiçbir dostluk ilerlemez, yürümez, devam etmez. Allah azze ve celle el-ahilla yuumeidin ba'duhum li ba'denadu butun o dünyada vaktiyle gördüğünüz yakın dostlukların hepsi bozulur, kaybolur, gider. İllel muttakîn. Ahirete bunlar sadece muttakilerin ki uzar. Sadece Allah'ı tanıyan ve ona karşı sanki birlikte yaşayan kimselerin dostlukları. Bunlar karı koca da olur, bunlar dost olur, komşu olur, iş arkadaşı olur. Bunlarınki devam eder. Dolayısıyla rollerin benimsenmesi Konumuz aile olunca erkek ve kadının yaratılıştan gelen Cenab-ı Hakk'ın kendilerine bahşettiği, birine fiziki güç ve kabiliyet vermişken, diğerine duygusal güç ve kabiliyeti, rahmeti ve buna bağlı olarak rolleri tayin etmişken, biri dışarıdan iş, güç peşinde koşarak maişet kazanmaya daha müsaitken, Diğeri yavrularıyla, çocuklarıyla onları esirgemeye, onlara şefkatini, onlara merhametini paylaşarak böyle bir ortamda Cenab-ı Hakk'ın bahsettiğimiz hem biyolojik olarak birbirini tamamlayan ki bunu karşılıklı okumak Cenab-ı Hakk'ın ayetini okumak gibidir. Yani baktığınız zaman erkek tarafına ve sonra dönüp kadın tarafına baktığınız zaman biyolojik olarak böyledir, psikolojik olarak böyledir, anatomik olarak böyledir, fiziksel olarak böyledir ve hangi açıdan daha farklı boyutlar itibariyle de bir aile oluşturmaya karşılıklı mütesanit birbirini karşılayan, eşleşen ve örten bir yapıda var edilmesi her ikisinde Cenab-ı Hakk'ın yarattığının alametidir. Çünkü biri ayrı bir varlık öteki ayrı bir varlık. Eğer öyle rastlantısal kör süreçlerde oluşan bir varlık olsa ötesi, öteki de rastlantısal kör süreçlerde oluşuyor. Bunların bilahare biri biriyle tam eşleşen, birebir bütünleşen olmaları muhtemel olan bir şey değil. Zaten karanlık yönetilmeyen bir süreçte oluşmaları da muhtemel değildi de varsaydık ama sonuçta bu ikisinin birebir bir anahtarın dişilleri gibi psikolojik olarak, biyolojik olarak birbiriyle buluşması, hem o oluşum sürecinde üreme yoksa o nasıl olacak? Dolayısıyla sistem tesisten itibaren, başlangıçtan itibaren bu şekilde olduğunu gösteren bir yapıdır aynı zamanda eşli düzen. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki sizin eşli şekilde yaratılmış olmanız Allah Azze ve Celle'nin ayetlerindendir. Tarafları hayattaki rolleri itibariyle birbirlerini nasıl güzelce tamamladıklarını doğru okumak da Cenab-ı Hakk'ın her iki eşi özenle birbiri için nasıl yarattığını okumakla eşdeğerdir. Bunu bu şekilde taraflar olarak rollerimize sahip çıkarak ve karşı tarafın rolüne de saygı göstererek bunu Cenab-ı Hakk'ın bizlere emanet ettiği bilinç ile yürütür isek, o zaman sonucu elde edebiliriz çünkü role saygı göstermek Cenab-ı Hakk'a saygı göstermekle eşdeğerdir. Kendi rolünü reddeden, rolüyle barışık olmayan Cenab-ı Hakk'ın kendisine tevdi ettiğini değil de başkasına verdiğini temenni edip duranlar Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle barışık olmayan kimselerdi. Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle barışık olmayanlar kulluklarını yaşayamazlar. Çünkü kulluk başta Allah'ın verdiklerini emanet olarak kabul edip Cenab-ı Hakk'ın verdiği biçimiyle kıvırcık saç verdiyse kıvırcık saç, şöyle ten rengi verdiyse o ten rengi ne verdiyse onu hoş ve güzel bilip onu iftiharla taşıyıp ve bunu ölünceye kadar sahiplenmekle mümkün. Bunlarla mücadele ederek, ameliyatlarla, savaşlarla uğraşarak, didinerek hatta aşağılayarak kendi yaratılışını bir insan sadece Allah'a isyanını körüklemeye çalışır. Dolayısıyla yaratılışımıza bağlı olarak sahip olduğumuz yeteneklerimiz ve bu yeteneklerimizin özellikle eşli düzende ailede yani karşı cins ile birbirini tamamlayan yanı aslında bir eşitsizlik değil, karşılıklı dengede birbirini bulan tam bir adalettir. Velev ki farklı farklı olsa bile, farklılıkları eşitsizlik, eşitsizlik olarak okumak, Cenab-ı Hakk'ın bu hayat düzeninde neredeyse iki insana bile farklı kılma eşi aynı kılmadığı bir dünyada her şeyi adaletsiz bulmaya kadar bizi götürür. Çünkü iki insan bile aynı değildir. Bırakın erkeği kadını, iki erkek bile aynı değildir. Birisi fakir, öteki zengin, birisi uzun boylu, öteki kısa, birisi şu coğrafyada, birisi şu zaman diliminde yaşamış, öteki başka zaman diliminde yaşamış. Aramızda nice parametrelerle ayrışıyoruz. Bunları kim takdir etti hayatta bize bu zamanda bu varlık ile, bu yapı ile, bu suret ile, bu görünüm ile Allah Azze ve Celle anne karnında وَالَّذ۪ي يُصَوِّرُكُمْ fil الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَىٓا Dilediği gibi size anne rahminde suret veren Allah Azze ve Celle'dir. E bu suretimle istediğim kızla evlenemiyorum. Benim beğendiklerim almıyor beni. Allah'a isyan mı edeceğim? Sınanıyorum diye bileceğim. Bileceğim ki Cenab-ı Hak beni sınıyor. Beni çirkin buluyorlar diyelim. Bu düşünceyle Cenab-ı Hakk'a kendisini isyana sürükleyen veya sürüklenen genç, Tam da sınavın ortasındadır. Şeytan onu buradan vurmak istiyor. Bak seni kısa buluyorlar, bak sen uzunsun diye almıyorlar. Allah Azze ve Celle hayatın her aşamasında bizi sınavla karşı karşıya getirdi. Baş Biz sınanıyoruz da başkaları sınanmıyor değil, herkes sınanıyor. Dolayısıyla sınav karakterini, hayatın göz ardı edersek isyan hayatımıza bütün rengini verir. Ama sınav karakterini, hayatın bilir isek... O zaman başıyla sonuyla hayatı Cenab-ı Hakk'ın bizi yaşattığı bir mecra olarak görürüz. سَيَجَعَدُ اللّٰهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ بَعْدَ عُسْرٍ Yusra. Bir zorluktan sonra Allah başka bir kolaylığı önümüze çıkarır. Bizim de zaman sonra bir beğenenimiz ortaya çıkar ve iyi ki de öncekiler beğenmemiş diye verebiliriz. Dolayısıyla sınav evresi hayatın özellikle evlilik aile kurma döneminde başı itibariyle ve özellikle ailenin kurulduğu andan itibaren de muazzam renk, rengarenk kişi Cenab-ı Hakk'ın takdirine ve Cenab-ı Hakk'ın sınavlarına karşı yoklayan dip dalga etkenlerle doludur. Allah Azze ve Celle bizleri bu süreçte ayağımızı kaydırmasın. Çünkü hayatın en güçlü sınav, çekim alanlarından bir tanesidir. Kişinin karşı cins ile, evlilik ile veya evlilik dışı veya evlilik başlangıcı benzeri süreçlerde helal ve haram noktasında yoklandığı alanlar. O yüzden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... Kadınlar ve erkekler arasındaki bu çekimden bahis ile bunun oluşturacağı fitnenin tesirini ve sonuçlarını önden görerek çekincesini ifade etmiş. Korkuyorum diye bu anlamda mal cazibesi kişiyi hayatta nasıl güçlü saydırıyorsa benzer şekilde... Şehvet canzibesi ve kişinin karşı cinsli olan imtihanı güçlü şekilde onun hayatında ona tazik edecek, onu yoklayacak bir e, sıkıntı oluşturabilir. Bu anlamda devreye kişinin öncelikleri giriyor. Cenab-ı kın gönderdiği elçisi dedi ki, dört şey için kadın nikah edilebilir. تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِينَ li لِهَا حَسَبِهَا veli cemalha malı için hasebi için biliniliği saygınlığı asaleti için böyle biriyle evlenmek isteyebilir kimse Yahut güzelliği için veli diniha yahud dini için fazhar bizalika't din Allah'ın elçisi din sahibi olana yönelmesini tavsiye etti Şimdi evlenemiyorum dediği kimse bir yandan hayatın içerisinde kendisini bu alanda tazikleyen, zorlayan belli imtihanlar da yaşıyor. Bir an önce evlenip Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği ile ya sükûnete kavuşması lazım ki sınavda kendisini bekleyen tehlikelere karşı Tedbirini almış olsun. Dolayısıyla müminin evlilik yolculuğunda mümin erkeğin yahut kadının gençler açısından baktığımızda birincil etken kendisini koruyabilme yani iffet arayışı. O yüzden iffet kavramı aile kavramıyla neredeyse iç içe konu edilen, bir arada zikredilen, bir arada anılan bir konudur. Çünkü kişi iffetini koruyabilmek için. Çünkü biyolojik olarak baskısı altında kaldığı duygular, hormonlar bunları zapt edebilmesi lazım. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki yani eğer önceliklerinizi bu düzenlemeniz için Allah Azze ve Celle örnek ver dedi ki la تَنْكِهُ müşrikati hatta يُؤْمِنَّ Diyelim ki alternatif müşrik bir kadın var. Cenab-ı Hak dedi ki onlarla nikahlanmayın, evlenmeyin onlarla. Ama e, evlenmek istiyorum, evlenmeye ihtiyacım var. Allah Azze ve Celle dedi ki وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ مُؤْمِنَةٌ İmanlı olsun yeter ki köle bile olsa خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ O müşrike kadından daha iyidir. وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ve ki çok hoşunuza gitse bile. Bu ayet bize öncelik öğretiyor. Tam evlenmek istiyoruz ama... İlla şöyle olsun diye günlerini, yıllarını, aylarını geçiriyor ve bu arada günah riskini sürekli yaşıyor. Halbuki biraz tenezzül etse yani o düze istediğim düzeyde, güzellikte yahut hasepte, nesepte, zenginlikte, kariyerde Tamam oradan biraz vazgeçeyim ama bir an önce evleneyim, iffetimi korumak benim için daha öncelikli dediğimiz zaman da işte hayat yolculuğumuzda kendi sınav tercihlerimizi ve önceliklerimizi Cenab-ı Hakk'a göstermiş oluyoruz. Yok ben risk alırım sorun değil, Cenab-ı Hakk'a karşı asi olmanın riskini çok büyütmüyorum. Yeter ki istediğim kariyerde, istediğim güzellikte biri olsun diyen de kendi tercihlerini Cenab-ı Hakk'a göstermiş oluyor. Hayat sınav için yaşanıyor. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki bırakın kariyeri, kariyersiz olanı köle bile olsa hiç mühim değil mümini olması yeterli. Benim için ben onu daha hayırlı görüyorum, size daha hayırlıdır. Böylece ayetten hem öncelik sırası öğrendik hem Allah Azze ve Celle'nin karşısında köle de olsa erkek de olsa Bireyin Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğun eşdeğer olduğunu görüyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki mümineyi tercih edin. Boş ver ya müşrik hür olsa güzel olsa ne olacak? Hem güzel hem hür ama Allah Azze ve Celle en insanların en aşağıda göreceğini tek bir farkla imanlı daha hayırlı dedi. Çünkü iman diğer bütün üstünlükleri bastıracak kadar... Önemli bir meziyet, önemli bir üstünlük ama bu müminlerin tercihinde karşılığını bulur. O yüzden Resulullah dedi ki dindar olanı sen tercih et. Ben hem dindar hem şu, hem şu, hem şu, hem şu dediğiniz zamanda, dediğimiz zamanda gecikiyorsak, eğer iffetimizi korumakta zorlanıyorsak, risk almayı göze alıyorsak, yine din uğruna değil de başka hesabını tuttuğumuz beklentilerimiz uğruna risk alıyoruz demektir. Allah Azze ve Celle bunu bilir. Dolayısıyla kişinin kendi tazikini en iyi kendisi bilir. Cenab-ı Hak dedi ki <gülüyor> Yani kişinin duygusal olarak, psikolojik olarak ve biyolojik olarak hormonal boyutta evlilik arayışı açısından da beklentisi açısından zorlandığı dolayısıyla da iffetine kavuşup bunu sükûnette erdirebilmesinin meşru yoluna yönelmesi lazım. Bunu başka sebeplerden ötürü geciktirdiği zaman riski almış ve Allah azze ve Celle, Allah azze ve celle'ye karşı asi olabilmeyi küçümsemiş olur. Çok istediği kadar güzel olmuyorsa bile dindarını bulduğu zaman Cenab-ı Hakk'a diyecek ki ''Ya Rabbi o hayalini kurduğum kadar biriyle evlenme idealinden vazgeçiyorum, risk alamayacağım çünkü sana asi olmayı göze alamayacağım. Bu dindar hanımefendiyi alıyorum onunla evliliğe girişiyorum bunu senle benim aramda.'' Sen ve ben biliyorsun bunu salih bir amel olarak katına bırak, orada karşılığını senden bekliyorum. Belli ki sen beni sanıyorsun çünkü nice zamandır bunun peşindeyim ama bunu hep benimle yokluyorsun. Nitekim bir seferinde bir genç öyle anlattı, buluştu bir hanımefendiye işte din konusu açılınca namaz kılıp kılmadığını da kılmadığını söylemiş. Niye öyle dedin dedim, hocam biraz o taraklarda bezi yoktu desem herhalde işimiz olmazdı dedi. Bu sınav, sınavın da kendisi bu. Allah Azze ve Celle'ye karşı olan bağlılığımız ve saygımız başkasının baskısıyla, eğer ötekileştirilebiliyorsa, ikinci plana atabiliyor ve ondan vazgeçiyorsak, erkek kadınla kavuşabilmek için teressüt türünden, iffetinden, dindarlığından, namazından, niyazından vazgeçiyorsa, zengin bir erkeğe kavuşabilmek için yaşadığı şey imtihanın ta kendisidir ve tercihlerini sergiliyor. Bunu yarınlarda düzeltirim, şöyle ederim, böyle ederim gibi şeytani düşünceler bunu aklamaz. Çünkü tercihi biz bugün yaşıyoruz ve bunun da sonuçları olacaktır. Çünkü her yanlış tercih bir başka yanlışa gebelir. Şeytan her fethettiği, her açtığı kapıdan girer ve daha farklı kapılara yönelir. Allah Azze ve Celle Hazreti Adem ve eşinin ayağını kaydırmasını onların... Bir مَا كَسَبُوا Bazı kazanımlarına bağladı. Yani bazı kazanımlarından ötürü ayaklarını kaydırabildi. Biz bazı yanlışları yapınca şeytan etkinleşiyor ve daha başka yanlışlara bizi düşürebiliyor. Öyle düşünün. Ve daha o yanlışları yaptığımızda da bu kez daha güçleniyor aleyhimizde, daha farklı yanlışlara bizi sevk ediyor. Bu gitgide aleyhimizde işleyen bir süreç durdurmadığımız takdirde. Dolayısıyla şeytani bir vehimle bugün Cenab-ı Hakk'ın hatırını arka plana atarak adım attığımızda daha güçlü bir para kazanabilmek için faizi göze alarak yahut daha güçlü bir işe, daha kariyerli bir işe kavuşabilmek için namazı bırakarak yahut daha zengin, daha güzel bir eşe kavuşabilmek için Allah'ın hatırından, O'nun bizden beklediklerinden vazgeçerek veya bu süreçte oyalanarak risk almak suretiyle potansiyel olarak Cenab-ı Hakk'ın emrini, Cenab-ı Hak'kı karşı ihlal etmesi, etmemiz muhtemel zina gibi suçları göze alabilecek bir süreçte idealimizden vazgeçemiyorsak da ki gençliğin, Büyük çoğunluğunun evlilik öncesi yığıldığı bir evreden bahsediyorum. Bu şeytanın bizi kandırdığı işi olsun, gücü olsun, şöylesi olsun, böylesi olsun diye ama bu arada bekar olarak yaşadığı yıllarda göze aldığı Cenab-ı Hakk'a karşı isyan riskleri her biri birer amel ve tercih olarak kayda giriyor. Bunun bir zaman sonra kişiye geri dönülmez şekilde dalalete sürükleme ihtimali var. Dolayısıyla şeytanın yapısal olarak İslam toplumlarında insanları olabildiğince, mümkün olabildiğince bekar bırakma yönündeki üst bakış ve üst proje olarak tatbik ettiği süreçte belli bir sonuca kavuşmuş gözüküyor. Şu anda bu ideal edilen, ideal gize edilip durulan evlilik tasarımları aslında ucunda bir evliliği değil bütünüyle evliliği ortadan kaldıran kalıcı bir bekarlığı vaat ediyor. Şu an karşı karşıya bulunduğumuz sahne bu. Dolayısıyla bunu ne kadar idealize ederseniz o kadar kendinizden uzaklaştırmış oluyorsunuz. Halbuki iffet arayışı kendini koruyabilme ve günah riskini göze almaksızın Allah Azze ve Celle'nin uygun, Denk, mukabil, makul, maruf bir eş olarak görünebilen kimseler ile buluştuğunda bunu kabul edebilmesi bir insanın elbette makul bir süre bunların arayışı içerisinde olabilir ama bu makul süre hiçbir zaman yıllar, üç yıllar, beş yıllar, on yıllar değildir. Kişinin kaç tane on yıllık ömrü var ki bu anlamda Allah Azze ve Celle'nin evlilik, süreci itibariyle insanın önüne açtığı yolculukta elbette ki beklenmedik durumlara karşı Cenab-ı Hakk'ın oluşturduğu sigortalar da var. Şeytan bu sigortaları da devreden çıkarak evliliği toz kondurmaz bir biçimde idealize etmek istiyor ki asla erişilemez kılsın. Oldu ki hiç yani uyuşamadık yani. Eğer öyle de olursa Cenab-ı Hak talak diye ayrılmak diye bir imkan bırakmış. Onu helalinden yaşarım ama bugün hep bekar kalmak bundan daha mı iyi diyen. Dolayısıyla da şeytanın korkuttuğu şey ile fakirlikle korkutuyorsa, uyumsuzlukla korkutuyorsa, çirkinlikle korku her neyle korkutuyor ise buna karşı Allah'a sığınarak Cenab-ı Hakk'ın nikahta şeytanın korkuttuklarını değil de güzellikler vaat edeceği, güzellikler oluşturacağı, onun hatırına yapılan işleri güzel kılıp, beğendirip, güzelleştirip, sevdireceği ne dair ümit ile yol almak daha güzeldir. Yoksa bütün tedbirleri ve bütün beklentileri karşıladığında ancak evlilik oluşturacağı biçimindeki yaklaşıma kilitlenmek ki bu şeytani bir vehim ve çok yaygın. Maalesef aile dediğimiz kavramı toplumumuzda bütünüyle kaybolmaya yüz tutmuş bir dere değere dönüştürdü. Hele hele karşı cins ve karşı cinsle olan farklarını ve aile müessesesinde bunun karşılıklı birbirini tamamlayan doğal yanlarını benimsemeyen Şeytani anlayış, eşitlik adı altında karşı cinse karşı düşmanlığa kışkırtan anlayış zaten aile dediğimiz kavramla hiç barışık değil. Hatta anne dediğimiz kavramla, baba dediğimiz kavramla bile mücadele ediyor. Sanki insanlar bundan böyle artık sperm bankalarından sanayi tipi üretilecekmişçesine, bir yaklaşıma bürünmüş gözüküyor ve her bir ferdi bu anlamda yalnızlaştırmaya, etrafında hiç kimseyi bırakmayıp şeytana kul ve köle etmeye doğru itmeye çalışıyor. Bu anlamda doğu toplumlarında en son yıkılan kale, aile kalesi olarak gözüküyor. Batı toplumlarının fethedemediği ve en sona kalan bu kaleyi, kaybetmek üzere olduğumuz bu günlerde hem bireyin dini hayatında hem toplumun hayatında çok önemli bir eşik ve kilometre taşıyken bunu gündemimizden uzak tutmak, bunun göz önünde kaybolmasına, heder edilmesine rıza göstermek ne bir mümin ferdin ne de bir müminlerden oluşan toplumun göze alabileceği bir şey değil. Çünkü aile dediğimiz o sıcak, rahmet ve sevgi yuvasında yetişmezse çocuklar o zaman her biri birer anarşist olarak yarın sokaklarda arabalarınızı çizen, sizi yakaladığında döven, linç eden ve karşı tarafa tahammülsüz rahmeti, sevgiyi o sıcak yuvada öğrenmemiş, ailesiz annesiz, babasız kalmış kesin insanlara dönüştürmek istiyor. Batının şu anda karşı karşıya bulunduğu Nihai olarak geldiği uçurum böyle bir uçurum iken aynı izleriyle la tettebi'u hutuati şeytan, şeytan adımlarını iz iz izlemeyin diyen cenab Ama şeytan bizi dizileriyle, televizyonlarıyla, medyasıyla, sosyal medyasıyla böyle bir anlayış ile her algıyı aile karşısında konumlandırıyor. Her algıyı aile karşısında konumlandırıyor. Bilesiniz ki hangi güzel sunumla olursa olsun bir şey ki aile müessesesine karşı belli bir mesafe koyuyor. O kesinlikle şeytandandır ve kesinlikle kötü kimselerin varmak istediği bir sonuçtur. Çünkü Cenab-ı Hak bu kötü kimseleri güzel konuşan, o minen nesim en yatibuka kavluhu fi el Dünya hayatı hakkında bakmısın güzel güzel konuşuyor. Eşitlik diyor, şöyle diyor, böyle diyor. Bu dinlesen kulağına hoş gelir. O huşhidullah ala fi qalbi wa huwa al Allah'ı da şahit gösteriyor. Ben iyilik istiyorum, herkese güzellik istiyorum, eşitlik istiyorum diye. Ama Allah Azze ve Celle dedi ki bu düşmanın en beteridir. Madem ki hangi ölçüyle bakacağız? وَاِذَا وَا تَوَلّٰى Eğer ki eline imkan geçtiğinde, güç geçtiğinde, fırsat geçtiğinde سَعَى فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde fesat için koşturursa, barış için değil fesat için koşturursa insanları birbirine kırdırmak için, çocukları öldürmek için وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ ve ekini ve nesli fesad etmek için. Dolayısıyla eğer bütün oklarını ekonomiye yönetmiş, ekonomiyi bozmaya çalışıyor, eğer bütün gücünü nesli yok etmeye çalışmış, nesli bozmaya çalışıyor, aileye düşmanlık ediyor, aileyi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bugün batı dediğimiz dev düşmanımız, bizim gibi toplumlar üzerinde var gücüyle hem iktisadımızı bozmaya hem ailemizi, neslimizi bozmaya bütün eforunu bu iki alanda odaklamış ve teksif etmiş gözüküyor. Çünkü bu ikisini bozduğu zaman bu toplumu ele geçirmiş olacak, bu toplumu bütünüyle kendisine benzetmiş olacak, dolayısıyla esas kale dediğimiz Aile yapısı ve düzeni ve buna bağlı olarak sağlıklı bir iktisat, çünkü adalet mülkün temelidir. Korunabildiği sürece doğu toplumları, batı toplumların hiçbir zaman şihkârı şey olmayacaktır. O yüzden yönetimlerini değiştirmekle, başlarına kuklarlar atamakla sonuç alamadılar. Baktılar ki hiçbir şey değişmiyor. Üst tarafta bizim adamlarımız ama sokakta yaşanan hayat hala Allah'ın istediği bir hayat. Sokakta hala ezan okunuyor, hala gençler mabede gidiyor, hala genç kızlar başını örtüp öyle okumak istiyor. O zaman bunun kırılacağı, bu eşeğin ortadan kaldırılacağı esas, koruma nerede, öydü nereden alıyor bunlar diye araştırdıklarında yuvayı gördüler. Şimdi anneyi yuvadan çıkarıp toplumu bütünüyle dağıtmak istiyorlar. Ne zaman ki anneler yuvadan çıkar da ailenin sıcaklığı soğur ise, işte o zaman ocak düşer, o son ocak düştüğünde de vatan düşer. O yüzden merhum şair dedi ki, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak, yani demek istiyor ki ocak varsa, aile varsa, orası tütüyorsa Bunlar bize asla fethedemezler, asla ele geçiremezler. Bunun da neye bağlı olduğunu merhum dedi ki bu her zaman bizim elimizde olur, biz Rabbimizi tanıdığımız sürece. Eğer Rabbimizi tanımaktan vazgeçersek gün gelir aileyi de kaybederiz. Aileyi kaybettiğimizde vatan düşer, vatanı kaybettiğimizde istiklal, istiklalimiz de kaybolur. Hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Şu halde hakka tapmayı hayatı hakkın yani Allah'ın bize sunduğu bir sınav mecrası olarak sınırlı ve sorumlu bir aralıkta bize Cenab-ı Hakk'ın kodladığı ödev ve sorumlulukları sahiplenerek ve aynı ödev ve sorumluluklarla benzeri ve farklı etrafımızdaki insanlara saygıyla yaklaşarak Hayatı barışık Cenab-ı Hak adında, adına ona saygıyla birbirimize tavsiye, destek çıkarak yaşamaya yöneldiğimizde zenginiyle, fakiriyle birbirinin elinde, elinden tutan, ona vermişse Allah zenginlikle onu sunuyor. Beni de bununla sunuyor. Bak ona da emretmiş, o da benimle bunu paylaşıyor. Onu erkek kılmış, o üzerine düşeni yapıyor. Beni kadın kılmış, ben de üzerime düşeni yapıyorum. Ama sonuçta aynı neticelere eğer üzerimize düşenleri yapar isek aynı sonuçlara yani hayat kapanıp sonsuz hayat açıldığında aynı sonuçlara kavuşacağız beklentisiyle tam mutlak manada eşit bir fırsata sahibim diyen akleden insanlarla güzelleşir. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki hayat ile rüzgara karşı boğuşurcasına bizim sizin aranızda oluşturduğunuz farklılıkları temenni edip durmayın. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْضٍ Erkeği kadına benzetmeye, kadını erkeğe benzetmeye çalışarak eşitlik hülyası görmek hamakatten öte başka bir şey değildir. Erkek erkektir, kadın kadındır. Her ikisi özgün, yaratılışıyla kabul edildiği zaman saygın ve muhteber olur. Onu yontarak, eğerek, bükerek karşı cinse benzetip yahut onu da ona benzetip yahut toplumsal cinsiyet deyip fıtrattan gelen Cenab-ı Hakk'ın verdiği cinsiyeti komple reddetmek bu bizim rüzgara karşı vereceğimiz bir savaş, bu bizi asla mutlu etmeyecektir. O yüzden Cenab-ı Hak bunları temenni edip durmayın, bunlar boş beyhude şeyler, elinize bir şey geçmez, sadece kendinizle kavgalı olursunuz ama fıtratınızı ve hayatta Cenab-ı Hakk'ın size sunduğu imkanları, Allah'ın bir emaneti olarak bilir ve sınav adına bunları en güzel şekilde yaşamaya çalışırsanız sonuçta hepinizin eline aynı şeyler geçer. Erkek olsa o üzerine düşeni yapınca iki kat, kadın olunca o üzerine düşeni yapınca tek olmuyor, o da aynı şeye kavuşuyor. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki, لَلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِنْ Birbirinize bizim verdiğimiz, farklı verdiğimiz şeyleri temenni edip durmayın. Neticede erkekler için de kazandıklarının karşılığı var. وَلِنْ نِسَاءِ نَصِيبٌ مِنْ مَقْتَسَبُواۜ Kadınlar için de kazandıklarının karşılığı var. Allah Azze ve Celle adil bir şekilde herkese verdiği üzerinden bir sınav kurmuş. 2 kilogram kaldırabilen adam 2 kilogramı kaldırdığı zaman Cenab-ı Hak ona tam puan veriyor. 10 kilogram kaldırabilen adam 10 kilogramı kaldırdığı zaman Cenab-ı Hak ona da tam puan veriyor. İkisi de eşit sonuca kavuşuyorlar. Çünkü Allah azze ve celle insanları verdikleri üzerinden sınar. La yukellifullah nefsen illa ma ata. Allah hiçbir kimseye vermediği şey üzerinden sınamaz, verdikleri üzerinden ancak sınar. Bana verdikleri üzerinden sorumluluklarımı yerine getirirsem, tas tamam, en güzel neticeyi elde edeceğim der bir kadın, der bir erkek, der bir engelli kardeşim, der bir zengin yahut fakir, yahut kara, yahut beyaz, yahut geçmişte yaşamış bin sene önce, yahut gelecekte bambaşka ortamda ve koşullarda yaşayacak olan,